Kop 15 iklim zirvesinde artık bugün 11. güne giriliyor ee, ve birvenin e, sonuna yaklaşılıyor. Yarın tamamlanacak zirve. Ancak e, buna rağmen e, bağlayıcı bir metin çıkması yönündeki beklentiler giderek azalıyor. Hı hı. E, özellikle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 Bazı noktalarda uzlaşma sağlasalar bile şu anda çok temel bazı farklılıklar üzerinde tartışmalar sıkışmış durumda. Liderlerin bunu çözüp çözemeyeceğini önümüzdeki günlerde göreceğiz. Evet çok kısaca bu ihtilaf sorunlarından belki bahsettikten sonra Türkiye'nin rolüne de değinmek lazım. Bildiğim kadarıyla iklim değişikliği strateji belgesi açıklandı. Bu stratejide evet. somut tahayyütler yer alıyor mu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 Özellikle artış hızından bir azaltım hedefi açıklaması bekleniyordu Türkiye'nin bu konuda strateji belgesinde referans senaryoya göre yüzde yedi gibi bir ibare var. Yani referans senaryo denilen e, benim tahminim e, ortalama yılda yüzde beş buçukluk Türkiye'nin emisyon artışı vardı. Bununla biliyorsunuz 1990-2007 dönemi arasında Türkiye rekor kırdı emisyon artışında ek evet. bölükle arasında.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 Sallan en önemli fosil yakıtlardan bir tanesi. Kömür kullanımı, kömür hala Türkiye'nin e, ulusal kaynakları arasında sayılıyor ve uzun vadeli olarak kömür kullanımı öngörüyor. Yani uzun vadeli hedeflerde 3-10 yıl arasında belgede belirtilmiş. Daha 3-10 yılda Türkiye yoğun bir şekilde kömür kullanmaya devam edecek gibi görülüyor. E, zaten halen e, şu anda e, lisans alınmış veya lisans başvurusu yapılmış olan 47 tane yeni kömürlü termik semtural planlanıyor Türkiye'de. Bu da aslında bu durumu biraz strateji belgesine yansımış hali diyebiliriz bir anlamda. Hatta kömürü durdur diye sanıyorum pankartlar açıldı çeşitli sivil toplum örgütlerinden. Evet ilginç şekilde burada küresel eylem grubu ve Türkiye Yeşiller Partisi'nden temsilciler var. Türkiye'nin yan etkinliğinde belge yan etkinliği öncesinde böyle dışarıda o tarz bir eylemde yapıldı.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 Karar alma mekanizmasına kavuşamadığını görüyoruz. Yani sanıyorum hı hı. kendi içinde özellikle Angela Merkel'i ikna etmekte çok zorlanıyor Avrupa Birliği. Hı hı. E, çünkü geçen hafta sen de takip etmişimdir diye tahmin ediyorum. E, Brüksel'deki liderler zirvesinde Avrupa Birliği'nin liderler zirvesinde evet. bu konuda net bir karar çıkmadı. Hala hı hı. %20 hedefinde e, ısrar ediyor Avrupa Birliği ve son güne kadar da sanıyorum bu hedefi koruyacak. Ancak son gün bir e, görüşmelerde bir breakthrough olursa bir... Hı hı.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 <Gülüyor> kesinlikle değil ve ciddi sıkıntılarla e, karşılaştı bu şekilde ABD özellikle zaten e, küçük ada devletleri ve bazı Afrika ülkeleri G77'nin içinde e, birçok Afrika devleti iklim değişikliği iki derecenin altında kalmasının da kendileri için yeterli olmayacağını söylüyorlar <Gülüyor> yani. yani çünkü aslında çok da haksız bir durum değil bu çünkü e, yani özellikle işte uyduğu e, örneğin e, Maldivler'de bunların en yüksek yerleri iki metre dört metre e, Su yüksekliğinden su seviyesinden. Dolayısıyla iki derecelikli ısınma bu ülkelerin aslında haritadan silinmesi, silinmesi anlamına gelebilir. Silin. Ve AB'de dahil olmak üzere diğer tüm devletleri ve uluslararası aktörleri bu konuda karar almaya, bir buçuk derece altında kalma yönünde karar almaya zorlamaya çalışıyorlar. Hı hı. Peki e, Mahir özellikle Avrupa Birliği'nin e, bu şu andaki konumu göz önüne alındığında küresel aktör olma yolundaki e, atılımlarını hepimiz takip ediyoruz. Peki bu iklim değişikliği görüşmelerinde oynadığı rol ile böyle bir e, liderlik mertebesine soyunmaya hazır mı senin gözlemlerin? Şimdi e, ben size bir örnek vereyim. Geçtiğimiz günlerde COP15 için yapıldı Berlin Center'ın içinde bir e, gösteri yaptı e, Avaz örgütü uluslararası bir örgütumda evet. e, işte uzaylı gibi giyinmişler, böyle yüzlerini yeşile falan boyamışlar ellerinde de pankartlar taşıyorlardı tek Meteor Leaders diye bizi, <gülüyor> bizi liderlerinize götürün diye e, bu pankartlardan birinde Europe Lead yazıyordu yani Avrupa liderlik et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 Ee, ve dışarıda da yaklaşık 4 bin kişi bekliyordu. Bu 4 bin kişi de içeri girip bu dışarı çıkan grupla beraber tekrar salona girerek e, bir halklar parlamentosu, halklar meclisi hı -hı. E, kurup gerçek çözümleri tartışmayı hedefliyordu. Hı hı.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 E, rolü konusunda e, çoğu zaman bizim için e, referans e, noktası referans noktaları, evet e, e, e, senin dediğin, referans noktaları teşkil ediyor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 şu ana kadar, düne kadar COP15'ye başkanlık eden Connie Hedegaard istifa e, etti Devleti. sanıyorum. Hı -hı. Evet, istifa etti o da. E, yani gerçi bunun prosedürel, yani işte kendi başbakanı geldikten sonra e, onun başkanlığı... Daha e, üst etmesini, düzey. Evet, e, o yüzden olduğu hı -hı. söyleniyor. E, olabilir bu şekilde ama... E,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 Evet sevgili dinleyiciler, Tom Waits'ten şarkımız geliyor. "God's Away on Business."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 eyes at the coin shop baby let ring let her ring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 Evet. Kopenhag'da gelinen son nokta. Mahir Girizgah yapmıştı. Sizden alalım son gelişmeleri. E, Valla genel işat olarak e, hem çok iyi hem de çok e, tatsız şeyler söyleyebilir. Önce tatsızlardan başlayalım. Yani müthiş bir e, çöküntü var. E, özellikle sizin programın çerçeveti açısından söyleyecek olursak evet. e, Avrupa medeniyeti tamamen e, hukukun üstünlüğü ve işte demokratik katılımcı demokrasi ilkeleri üzerine kurulur bir medeniyet olduğu söylene geliyor ama e, bu 8'inden beri Kopenhag'da e, e, hem sokaklarda hem de e, konferans merkezinde gördüğümüz manzara giderek maalesef bunun geçerli olmadığını söylüyor yani e, bu iklim görüşmelerindeki ilerlemenin bir türlü kaydedilememesinden ve özellikle zengin ülke temsilcilerinin sürekli olarak yokuşa sürmesinden saygı duyan sivil toplum kuruluşları ve bir sürü genç insan sonunda yeter dedi ve yürüyüşe de geçtiler. Ama bu, bu zerrece kımıldatma imkanına kavuşamıyor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 bir kere e, şundan dolayı yapıyorlardı oturma e, grevini diyeyim. E, çünkü konferans e, haline e, sivil toplum <gülüyor> kısıtlamalar getirdi Burada yasaklandı. <gülüyor> mesela e, bugün mesela hiçbir siyasi toplum örgütünün burada çalışmasına, e, yani çalışmasına, olayları takip etmesine izin verilmiyor ki. bu aksın alacağı değişti çünkü zaten. E, İlk bugün salona girerken ilk sabahleyin karşılaştığı manzarada e, siz nasıl karar alacaksınız şeklinde bir pankarttı dünyanın dostlarının e, standında. Yani bu konferansı aslında e, hukukun büyük, büyük ölçüde ayaklar altına alındığı bir konferans olarak Birleşmiş Milletler Sistemi'nin de çalışmaz hale geldiğinin e, tipik örne örneği olarak hatırlamamız e, gerekiyor. Yani Kopenhagen'ın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 salona zaten. Evet, İzir, cezalandırıldı öyleymiş. herhalde anlatmıştı. Evet. Şimdi bu işin kötü tarafı Zeynep. <gülüyor> ee, ama öte yandan da bütün bu korkunç rezaletin, rezil rüsva oldu yani bence. Hem Danimarka hem de Alpaz. <gülüyor> ee, bakım var. Ee, fakat bütün bunların bu mezvelenin ortasından yükselen de çok önemli bir yeni hareket var. Yani bu artık protestocular dediğimiz şeyler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 yegane umudu da o temsil ediyor. İşte bu işin iyi tarafı da bu. Çünkü çok büyük bir yüksek Yeni bir ideolojinin hatta Jose Boven'in terimini de kullanacak olursak hı hı. Çift, çiftçi, aktivist. E, e, yani yeni bir ideolojinin doğumuna da tanık oluyoruz. Yeni bir gün doğuyor. Yani dünkü özellikle 12'sinde ama sonra dünkü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 Ben kesinlikle bu kanaattim. Yani e, özellikle işte e, ya 1968 hareketiyle de bir siyasama e, yapmak mümkün ama bence daha iyisi e, özellikle bundan tam 10 yıl önce evet. Amerika Birleşik Devleti'nde Seattle'da gerçekleşen Hı -hı. hareket. O e, yani meselenin aslında iklimle, hava sıcaklıklarıyla... E, tamamen o konuda ama onun ötesine geçen bir tarafı var. Hı hı. Yani bu da işte söylediğimiz gibi yani temel bir adalet arayışı hareketi. Bu dünyanın gördüğü en büyük harekete dönüşme e şeyi taşıyor. Potansiyeli taşıyor hı hı. benim görebildiğim kadarıyla. Ve Siyasında müthiş şeyler başarıldı aslında. E biz e gerek depremden gerek başka şeylerden dolayı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 Kıvılcım gibi ondan hemen sönüp gitmeyeceğini ve sürekli olduğunu görürsünüz. Zaten başka bir şans yok bence dünya içinde. Bilimin sürekli uçurumunda. Şimdi durdurursa bu yeni hareketin, büyük vicdani hareketin, adalet hareketinin insanları durduracak.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 çevresel sonuçları ne olursa olsun bir öncelikle kar edelim diyen grubun da çok kuvvetli bir atakta olduğunu görüyoruz. Mesela bunların en dehşetli savunucularından biri olan senatör, cumhuriyetçi senatör James Inhofe da bizzat atlayıp gelmiş uçağa hı hı. aman aleyhte bir şey çıkar mı? Çıkarım. Bir kısıtlama, hı hı. emisyon kısıtlamaları çıkar hı hı. mı diye. Şimdi biraz önce de ee, onun bir basit toplantısı gibi bir şey vardı. Hı hı. Ben de ona da bir soru. petrol ve kömür endüstrisinden ne kadar para, fon alıyorsunuz diye sordum. Çok değil. Bir <gülüyor> durum bu ama yani kararlılar. Yani öbür çevre örgütleri benden daha fazla alıyor. <gülüyor> <gülüyor>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 bir hareketin, toplumsal dönüşümün bir başlangıcı olabilir diyerek daha iyimsel bir tonda hayal tacirleri olarak programımızı bitirmek istiyorum. Gelecek hafta görüşmek üzere sevgiler. Pour toi. Pour moi. Hayal pour pour On estis égaux. Türkiye ve AB ilişkileri. Hazırlayan ve sunanlar Mahir Ilgaz, Cem Mindey ve Zeynep Özler.